Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tüdesiniz. Modern Sabahlar'dan hepinize bir kez daha günaydın. 15 Mayıs sabahında sizlerle birlikteyiz. Ama bu bir band yayın ve band yayınımızı salı günü gerçekleştiriyoruz. Ve sohbet konumuzda dün akşam gerçekleşen Radyo Tü'nün 109. özel gösterimi. Mad Max. Mad Max'i hep beraber izledik. Ee, ee, galiba üçümüzün izlediği... E... Ender filmlerden bir tanesi. Evet, Daha önce Matrix'te gerçekleşmişti. Evet. Hayır, özel gösterim hayır. olarak düşünürsen... Hayır. E, dün beraberdik ve e, ben çok beğendim filmi. Çok ee, güzeldi. E, yani özellikle o Mad Max'in... Mad Max diye bağırdığı yer vardı ya. Evet. Evet ya bence onu öyle şeyden öyle o, çalmışlar. Diye. Burası dedi böyle... Baya zorlu bir yolculuk olacak dediği yer vardı. Braveheart'tan çalmışlar değil mi? Hayır ya şey filminden. Ee, Ashil ee, Neydi senin adını? Hector. Sen? Ula Hector. Ula. Hector. Hector Oğlum aynısı Mad Max ya, o arabalar nasıl gitti. Ama Şimdi, çok güzeldi o arabalar. Ama bir şey söyleyeceğim bir lütfen. ben hakikaten Ş çok heyecanla izledim. Spoiler vermeden, spoiler vermeden. İstemeyenler se var. Seyreden var, seyredemeyen var. Özel gösterime gitmeyenler seyredemediler. Bugün herkes Mad Max konuşuyor. Onlar maalesef dışarıdan bakıyorlar bu insanlar ne konuşuyorlar diye. Ben bir de şunu söyleyebilirim. Eski Mad Max gibi değil bambaşka bir şey var yani bu Mad Max'de, Onu izlemek lazım. Yani Zaten izleyince anlaşılıyor çünkü film. Şöyle bir ilginç şey de var. Ben eski Mad Max'i videoda seyretmiştim. Bunun sinemada seyretim. En temel fark bana bu gibi geldi. Biri videoda biri sinemada mı? Evet, bir de o arabayla böyle gidiyordu ya. Bari. Aslında bir şey Max! Bir şey diyeceğim ya. Ben dün filmden çıktıktan sonra da tahmin Düşünün ediyorum, ediyorum ya. yani. Perşembe gecesi filmden çıktıktan sonra da konuşacağımızı tahmin ederek şu anda interstellar yayın olduğunda hatırlatarak bir kere daha bat yayın olduğunu hatırlatarak bir şey fark edeceğime inanıyorum. Siz neden sinema üzerine yazmıyorsunuz abi bir şeyler? Eleştiri tadında mı oldu? Eleştiri tadında. Çünkü yani gerek analiziniz gerek sinematografik yaklaşımınız tespit gerek mi? bu sinematografiye olan yaklaşımlarınız. Abi nasıl her şeyiniz ve gerek sinematografi. <gülüyor> yani müzik <gülüyor> kulağı diye bir şey var ya. Ben öyle de film gözü diye bir şey var abi. Filme baktığım anda anlarım yani şey gibi. Ben o yani filmin bir yerine Mad Max diye bağırılacağı. Belliden o arabaların böyle... Hı, hı, bayağı anlıyorsun bu abi. Yani herkes o sinema gözü yoktur. İşte yani, ee, anlıyorsun. Fahir sen de öyle. Yani dün... Evet yani ben bu filmle ilgili eleştirilerim şu olacak. E, birincisi e, yaz sezonu olmasına rağmen... Yani büyük bir prodüksiyon ayıbı olarak kış lastikleriyle... Ee, araçlar gidiyordu hı hı. ve e, hızlı maalesef... gittikleri sahneyi mi diyorsun yavaş evet. gittikleri sahneyi ve araçların çoğunun dizel motorlu olduğu da gözlerden kaçmadı çok doğru bir şey aslında evet, yani... bir de kimse emniyet kemeri bağlamadı benim de benim dikkatimi çeken oydu bence artık bu kadar çok izlenen bir şeyde bu tip şeylere dikkat edilmesi lazım sinyalizasyona kimse riayet etmiyor ışıklara riayet edilmiyor yaya geçişleri yaya üstünlükleri ee, şehir içi hız limitleri, şehirler arası, ülkeler arası, kıtalar arası. Böyle bir gelecek istemiyoruz mesajını vermek için de belki de. Evet, yani Ama o zaman emniyet kemerini de taksınlar abi. Lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Ve lütfen sevgili dinleyiciler tarım arazilerine gidip de apartman, bina yapmayınız. Teşekkürler Oktay. Hakikaten de sabah sabah hepimizin duyması gereken şeyleri söyledim bir kez daha. Modern Sabahlar We're born Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor Radyoların başına kere günaydın diyelim sevgili dinleyiciler Band kaydımızı bitirdik şimdi neler kaydettik falan diye baktık Sizleri de bugünkü yayınımıza hazırlamak için e, bazı ipuçları vereceğiz Çok enteresan bir yayın oldu bol bol konuştuk Evet Garip garip konuştuk bazı... Fazlaca güldük biraz şeyi amacını aşam bir kendi içimizden bahsediyoruz İnşallah ağlamayız Oktay çok güldük inşallah ağlamayız Ben şimdi... günün özetini geçerken şunu söylemek istiyorum en büyük sebebi bunda ee, yayının neresindeydi tam olarak hatırlamıyorum ama baklava ha bu kabuklu e, şey diyorsun. Evet. 901. Dünyası, e, <gülüyor> tamam. 901. Kabuklular dünyasında ne gelişmeler oluyor diye bir konuya Dok, girmiştik. 9 oradan Antep e, fıstıklı baklava söylemeye karar verdik ve baklava gelmeden Canı baklava çeken insanlar olarak. Gerçi normalde de öyle olmuyor mu programımız? E öyle oluyor Başımız da. O bir türlü çekin. gelmedi. Hepimizin kan şekerleri düştü. Ve beyin faaliyetleri pompalamaya sanki ye, yani baklavayı yemişiz gibi bir, bir ara yükseldi. Evet, evet o da ilginç. Yükseldik. Ondan sonra tıpkı devam ediyorum. Aynen kaldığım yerden devam ediyorum. E, yemişiz gibi tekrar bir süre sonra düştük. Yani sanki baklava gibi. yemeyecekmiş gibi konuş. Baklava yani yemiş, yemiş gibi, gibi yüksel. Yüksel. Doğru mu? Diye de bir laf evet. hiç edilmedi. Hiç edilmedi. Mi, i̇lk kez ediliyor. Bunu da bir kenarlara kesinlikle not edin. Gönül bu ilk kez canlı yayında gerçekleşsin. Ama e, canlı yayında bir ilk gerçekleştirmedik. Band yayında bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Sizlerin de katkısıyla. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Normalde Band yayında bunu yapmıyoruz ama bugün yapalım. ya yani Çok güzel bir şarkı var. Onu biz e, modern sabahlarda hiç çalmıyoruz. Bu sabah çalsın da neşeniz yene yalsın. E, Faksicin. How you really? Arkadan sabahınıza tat katsın. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 103.4 Radyo Türesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyoruz. Ve Cuma sabahının gündemine Salı sabahının haberleriyle damgamızı vurmaya çalışıyoruz. Bant yayınımızda buyurun efendim. Biz buna kısaca Cuma sohbetleri diyoruz. Cuma sohbetlerinde Oktay Devirci gene flash dosyalarıyla karşımızda evet... Bakalım, evet. çok teşekkür ederim. Bakalım, e, umarım mahcup olmayız. Yani çünkü biz bugün konuşacağız. Her zaman olduğu gibi her Interstellar yayınımızdaki endişeyi taşıyorum ben. E, ertesi gün... Bambaşka bir noktaya gidebilir bizim bugün konuştuğumuz şey. Umarız diyoruz, aman dikkat diyoruz ve Meksika'ya gidiyoruz müsaadenizle. Buyursunlar efendim. Meksika'dan güzel haberler geliyor gibi sevgili dinleyiciler. Ne dersiniz? Meksika'nın nesi meşhurdur ilk aklınıza gelen? Ee, şapka. Şapkası olur mu canım? Meksika'nın alkollü bir içeceği. Onlar tamam zaten. onlar da şey de ilk ilk... Kaktüs Aa şey Speedy Gonzales'i meşhurdur ya, Tamam bunlar Mariachi'leri meşhurdur Tamam bunlar var Bunların hepsi var Ama bir ama tane İlk aklımıza ilk, gelen ilk Meksika'da Meksika Meks Sınırı meşhurdur Meksika sınırı Meksika Hayır. çeteleri Hayır Çeteleri Hayır. meşhurdur Bunlar e, e, doğru O zaman Meksika şey, Maşet teşhisi tamam, meşhurdur Tamam kaktüs mü İlk sırada söylendi Aynı zamanda O listede var Bağımsız milletvekili meşhurdur ya. Aa, Aa, doğru. Tabi. Nasıl bilemezsin. Texas Donbix'te bir bağımsız Bağımsız milletvekili senatörler ya. vardı. Bağımsız senatörler. Vera Orada Kur da baraj mı var? Oktay Baraj Messi. var evet. Hmm, ondan kaynaklı. Baraj yüzünden bağımsıza yüklenmişler. Baraj var. Ee, bağımsız olarak seçilen Renato Tronco Gomez. Veracruz eyaletinin bağımsız milletvekili kendisi. Vera Vera Vera, Vera Cruz'a hoş geldiniz. Ee, çok sıkılmış Sayın Gomez. Sayın mı dememiz lazım? Tabii. Sayın veya sevgili Gomez. Sayın diyelim o zaman. Sayın, sayın Gomez çok sıkılmış toplantı ve açılışlara e, katılma işinden ki o da aslında e, işinin bir parçası. Milletvekilliğinin en önemli şeyi ya kendisine ve ailesine zaman ayırmak için bir e, fikir gelmiş aklına bir dublör arıyor kendisinin yerine bu açılışlara katılmak için e, ve bunun için de bir yarışma düzenleyecek. Ya onun yarışmayla yapılacak bir şey değil ki. En güzel yer ses taklidi falan değil. Tipinin benzeşmesi yeter. Zaten Meksikalılarda 3 aşağı 5 yukarı hepsi birbirine benziyor. Değil mi Egeciğim yani yanlış mı söylüyorum? Tatlı bir örgütçülük var. Ee... <gülüyor> Canım onlar da zaten Türkler için şey... İngilizcesi light racism'dir. <gülüyor> bunun dikkat et. Onlar, ya İngilizler için de onlar öyle söylüyor olabilir. Bu İngilizlerin hepsi birbirine benziyor. Hep ben karıştırıyorum diye. Ben şöyle söyleyeyim. Yani saçma sapan sohbetleri neden olacak? Orjinali mi gelmiş? Yani orjinali getirdik ya. Orjinali denmez herhalde bir adama değil mi ya? Vallahi dublörle şeye gidiyorsa orjinali denir yani. yani, yani bizim asıl nikahı asıl... orjinali kıldı. Bizim yani şey çok yoğun o dönem bizim <gülüyor> nikahı şey kıyıyor. Şarkıcılar ve komedyenler bunu hep yapıyor. Siyasetçi yapınca niye olay oluyor diye de eleştirilere yanıt vermiş Sayın ya Gomez. Şimdi bu bağımsız milletvekili olarak zaten baban değil, bence. bir şey değil. Hiçbir işi yok. Bir işi düğüne gitmek, açılışa gitmek, sergiye gitmek onu da başkasına yaptırıyorsa bankamatik bağımsız milletvekili olur. Olur mu ya? Meksika e, vatandaşlarının temsil ediyor bağımsız olarak. Nasıl iş yok? Home office çalışmak mı istiyormuş? Gitsin orada şeyde, açılışta temsil edilmiş. Home senato. Açılışta işte, işimi yapamıyorum demiş. Ya bu gitmiş geçenlerde İşi şey filmini o? seyretmiş işte. Kaç yıl sonra seyretmiş. Bu başkanda da vardı ya, Amerikan başkanı yerine tuplörünü alıyorlardı da koyuyorlardı. Mad Max mı? Hani Mad, Mad, ha, Mad Max diye bağırıyordu sahne. Mad Max diye bağırıyordu. Onu onu seyretmiş. Bir de kaç yıl sonra seyretmiş. Ondan sonra da bir de gözünde büyütmüş milletvekilliği dedin. ne yani? Bağımsız milletvekilisin yani. Neyi abartıyorsun? Faça üzerinden düzenleyeceğim efendim yarışmayı demiş. Çok mantıklı. Az, güzel. Faça veya Instagram. <gülüyor> Seçilen kişi 2700 dolar alacakmış. Meksika doları mı? Onu biraz doğru söylesin çünkü Meksika doları ile Amerikan evet, doları arasında şey. İce bir çizgi var. Amerikan doları alacakmış ama bu seçildiği için. Ondan sonra da galiba her, her, her katıldığı etkinlik için belli bir harç harçıra Kaşesi alıyor. olacak. Harçıra alıyor. Anladım. Ondan sonra bakalım nereye gidecek. Çünkü şey kadar bu yarın öbür gün şey de yapar Sayın Gomez. Benim yerime işte şey git. Parlamentoya git. Benim yerime eve Tabii git. canım benim yerime. Benim faturalar. yarın öbür gün şey bile der. Ya benim yerime ben eve gitsene vallahi ben çok darlandım çok aldım. Hanım şöyle bir al götür al, gezdir Al onu güzelce bir gezdir çoluğu çocuğu da al çocukları okula bırak Valla yani ayıp denen bir şey var ya Seçilen kişiyi bizzat kendim eğiteceğim demiş A'dan Z'ye bütün eğitim veriyorum demiş Çok affedersin çok özür diliyorum buradan tüm Meksikalıları tezi ederek konuşuyorum sıkmaktan... Köpek mi eğitiyorsun sen? Köpek el, mi eğitiyorsun? El sıkmaktan başka ne yapacak ya? Efendim tebrik ediyoruz. siyasetin Meksika'mız buna layık değil. Sen Meksikalı demirel taklidi mi yaptın az önce? <gülüyor> Bağımsız milletvekili taklidi yaptım canım. Ama layık değil diye muhalefetini yapıyor Valla siz gıdını falan çıkarıp şey diye konuşamıyorum. Ben keşke benziyor olsaydım bu adama ya. Siz çok beğenmediniz yani bu öneriyi ama e, millet Kavcım, akın akın başvuruyor. Sizce 2700 kaç, dolar iyi para. Şimdi kaç dolar başvurmuş Aylık mı bu? Hayır. İlk seçildiği için 2700 dolar veriyor. Niye yuvarlak rakam veriyor böyle ya? Kendine 2500 dedi de 200 daha mı çıktı cebinden? Hadi al bunları da veriyorum ya. Kendine göre bir hesap vardır ya. yani onun da harcamaları var. Yok onu doğrusu. şöyledir bunların ma mayaşı. verdi kadar... de şeye çevirdiler galiba. 12.700 dolar falandır. 10.000'ini kendine ayırıyor. 2.700'ünü de aynen direkt şeye veriyor. <gülüyor> ya bir ülkenin para biriminin çok Peso olması da çok şey değil mi ya? Niye canım ne kadar güzel ne olacak canım pezo sonuçta para abi yani para veriyor abi <gülüyor> ne iş yapıyorsun pezo mezo yani Ve sonuçta para kazanıyorsunuz? pezo üstünden kazanıyorum ne iş yaptığımı da söylemek istemiyorum ee, akın akın başvuru olduğunu söyledim size Durumu akın diyorum. kaç kişi başvurmuş olabilir 35 bin olur. Arttırayım mı azaltayım mı? Sizin, siz bilirsiniz efendim. Benim yani. paşa gönlüm mü bilir? Şimdi bu o eyaletin şey ise o eyaletin nüfusu da nereden baksa. Veren Kuruz eyaleti. Veren Kuruz eyaleti 500 bindir. Bunların 250 yetişkin olsa ben sana söyleyeyim net rakam vereyim 100 bin. Cevap veriyorum 4. Dört <gülüyor> kişi başvurmuş. Mek İyi. Meksika'ya umudum artık ya. Tabii aman yanlış anlaşılmasın Sayın Gomez'de yanlış anlamışım. Yanlış anlamasın biz yani salı günü yapıyoruz yayını. Belki cumaya kadar bu sayı... Altı, altı yedi, altı, yedi, yedi korku çakamlara ulaşabilir. Ee, o yüzden e, ayakkırıklığına uğraması şimdiden kendisine kolaylıklar diliyoruz. Biz de modern sabahlar olarak Meksika'daki e, açılışları, törenleri takip edeceğimizin sözünü bir kez daha haberciler olarak veriyoruz. Modern sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar Bant kaydı devam ediyor Sevgili sanat severler Bant kaydı devam ediyor Siz dinlerken de Bant yayını devam ediyor Diyorum ve Huzurlarınızdan Alkışlarla <gülüyor> ayrılıyorum Hoşçakalın Yok <gülüyor> <O> şey <gülüyor> şey yok yo, gitme gitme <gülüyor> otur ya dur o, Fahir Bey'in bir dosyası var Elinde <gülüyor> mavi dosyayla geldi yine yani ne güzel bir tane sohbetim. Özür dilerim sevgili için. Bir özür rahat ol. Bant yayın olduğu için bunların hepsini zaten rahatlıkla Tabii atabiliyoruz. Ki. Atmaya debindiriz. İstediğimiz gibi e, kullanabiliyoruz. Şimdi iyi kötü hepimiz insanız. İyi kötü hepimizin nesi var? İki eli var. İki eli var değil mi? Başka nelerimiz var? Bir kafası var. var. Organlarımızı çok Hayalleri, umutları, beklentileri Çeşitli mi var? Bak. çalışan kafa. Kafalar var. Yani Hayaller, var. umutlar mı? Çünkü oradan Hakanlar. var. Güzel şey. Hayaller, umutlar nereden çıkar hep? Nereden çıkar? Gönlümüzden geçer. Gönlümüzden geçip nereye ulaşır? Kan pompala dediğimizde olursa gönlümüzden... Bak, şey karşımıza gelir. Yedin. Olmazsa gönlümüzden evrene mi ulaşır? Hayır, faiz? evrene direkt gidemez. Bir yerden çıkması lazım. İşte gönlümüzden çıkıyor. Yok gönlümüzden. Ne dilediğimizle çıkıyor. ilgili nereden çıkacak? Mesela bir miktar para o elimizden çıkar. Mesela çok miktarda miktar dilersen çıkar. o zaman başka bir yerden çıkar. Sonra kaçar. Şimdi sabah sabah size bağırmak istemiyorum tamam. arkadaşım yemeği yediniz görünürden yemeği... bir şey geçti. Nereden? Bu pompalandı gönle. Yemeği. Yani gönül dediğimiz kalp. Kalbe pompa kalbe aldı. Tamam. O hayalleri umutları nereye pompaladı? Nereye Ye pompaladı? Yemeği mi nereye? Ya yemeği di yemeği yedin. Yemek tamam. aldı o kan, kan oldu kanı ne yaptı kalp nereye pompaladı? Direkt Beyne pompaladı. Beyne pompaladı. Ha, Neyimiz beyin. var bizim? Beynimiz var. Bravo çocuklar. İnsan beyni olan hayvandır. Bravo tebrik ediyorum beyin. Beyin deyince arkadaşlar bizde akan sular durur. Evet hakikaten. Ee, artık devir hesap devri diyenlere devir beyin okuma devri diyoruz. Arkadaşlıkla trafikteki arkadaşlara bir bağırabilir miyiz? Başka bir şey bulamadım ya. Başka bir örnek başka bir şeye bağlayamadım yani. Ne? Hesap devrinden diyor. Devir hesap devri değil. Devir beyin okuma devri. Devir. Şunu da diyebilirim. Su akar iz bırakır, beyin döviz bırakır diyoruz artık mesela. Allah. Veya... Allah. Çok üstünde durmayalım. Demin otobüs geçiyordu. Belki duyulmamıştır bir umut. Beyin devir Bak, hesap devri demezsin. Belki duyulmamıştır. Beyin okuma devri. Gerçekten de çok önemli. Hepimizin isteği, ne okuma? Arzusu, Beyin okuma. <gülüyor> Birbirimizin değil. beynini okumak istemiyor muyuz? Görüyorum ki sizler benim beynimi okuyamıyorsunuz. Okumuşuz belki ki <gülüyor> ben okudum, oktay da yazdı. Doğrusu önce o yazacak sonra sen ben okuyacaksın. Doğru. Devir beyin okuma devri. <gülüyor> Beycin kope çekiyorsunuz. Başka bir yerden okuyor da ben onu yazıyorum. Olamaz. Amerika mı? Birleşik Devletleri Sen yani bizim niye hayal şeylerimizi müdahale ediyorsun Fahir? Ya etmiyorum arkadaşlar sizin beyinlerinize ben ayrı ayrı saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum beynim adına. Beyin okumada. Evet, okuma nasıl gerçekleşiyor? Düşüncelerimiz böyle anlaşılır cümleler halinde mi? Senin düşüncelerin kafanda sesler mi böyle? Ee, Şimdi oradan yana ayakkabı basacağım, pantolon alacağım gibi mi? Yoksa böyle bir takım soyut böyle bir görüntüler falan mı? Nasıl okuyorsun beyni? Benim yani? e, kafamdakiler genelde e, görüntü ve e, ses. Sesler oluşan küçük evet, bir küçük, YouTube gibi mi? Küçük <gülüyor> videolar halinde. Yani orada mini minnacık bir köpecik, minik minik havlıyor, altta yazılar geçiyor. Senin ne ben galiba net cümleler halinde Benim de öyle. Benim ses dosyalarından oluşuyor galiba. Eğer biri okuyacaksa okuması biraz zor dinleyebilir. Sizin Ege Bey? Benim e, yani şey bir taraftan da yazılıyor. Ha, yazı, yazılıyor mu senin? Ben, mesela şu anda ben nasıl düşünüyorum diye bir cümle var zihnimde. Onu bir yere i̇şte ses kaydediyorum. Ses dosyası değil mi sende? Yazılı. Tabii. Tabii. Ben de ses dosyası Fahir. Herkesin sırayla söylüyor diye söyledik. Tamam. Saygı duyuyoruz. <gülüyor> Öncelikle saygı duyuyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar biliyorsunuz pek çok gelişmeyi nereden takip ettik? İnternetten mi? Evet, Televizyon? internetten. İnternet. <gülüyor> Cevap doğru muydum? Pardon. Evet. Cevap doğruydu. Bundan sonra söyleyeceğiniz ilk şeyleri ben doğru olarak kabul edeceğim. İnternetten takip ediyorum <gülüyor> İletişimde en kısa yöntem. Evet <gülüyor> <gülüyor> bu ne neden oluyordu? Bir dakika ne neden oluyordu? Neyin ee, takip ediyorduk bütün gelişmeleri ve neye neden oluyor? Kotasımız bitiyordu. Kotasımız bitiyordu. Kotasımız <gülüyor> <bitiyordu. gülüyor> Yine kabul <gülüyor> etti. bitiyordu. E bitince haliyle ne paramız, paramız bitiyor. Neyimiz paramız düşüyor? bitiyor. Neye düşüyorduk? Neyi Boşluğa, boşluğa düşüyorduk. Değil <gülüyor> mi? E sonuçta da insan. İnsanlık hali. Ne yapacağım? Artık devir insanlık değil, beyin okuma devrimi. <gülüyor> Bravo. İşte bak ne güzel geldin. Ne güzel iyi geldin. anladım ya. Merkezi Kaliforniya'da bulunan piyasa araştırma... Mantığını anladım ben çünkü. <gülüyor> Merkezi Kaliforniya'da bulunan piyasa araştırma şirketi Sharp Brains. Yani keskin zekalar kulübü diye de Türkçe çevrilebilir. <gülüyor> Bunlar rapor hazırladılar. 2000 S, pardon özür dilerim. İngilizce'de sonunda... Neydi? Sharp, Reyes mi? Sharp, sharp Keskin, brain. brain, Zeka. Sharp S sonuna gelen S de kulübü demek. <gülüyor> Mesela Rogers diye bir kulüp var. Roger'ın kulübü. <gülüyor> <Yani gülüyor> kulübü. Sadece Roger dersen isim oluyor. Roger dersen... Roger kulübü oluyor. Anladım. Yani bu İngilizce'nin elastik yapısından kaynaklanıyor. <gülüyor> Tamamen. <gülüyor> mesela Fights diye bir film vardı. <gülüyor> Dövüş kulübü. Değil mi? Fights diye. Başka hani mesela Kaybedenler. Kaybedenler kulübü, kulübü Türkçemize de <gülüyor> çevrilmiştir. Çok güzel bir eserdir hakikaten. Sharp ee, Reis'in icra kurulu başkanı kimdir? Sharp Reis'in reis reis i̇cra, icra kurulu başkanı. Ee, Yusuf mu? Yusuf Bey doğru cevap <gülüyor> tebrik ediyorum. Ee, Yusuf Bey bu teknolojinin e, çok önemli olduğunu söyledi. <gülüyor> Şüphesiz kulübün başında sen varsın Yusuf Zaman. Ezaneden dönen oktaya söylediğim gibi kimse kendi sattığı malı kötülemez. Çok doğru çok mantıklı. Ee, şimdi bunlar hep oyunlarda gözlerimizde, gözlerimizde bir şeyler yapıyorduk ya bugüne kadar anlaşılmadı Faiz. sen kaçlarınla futbol oynuyordun o mu ya onun gibi artık teknoloji çok gelişti ya böyle kaşını ha, göz hareketiyle şey hı. yönetti tamam falanlar filanlar bunu biz neden beyin okumaya yönelik bir şey yapmıyoruz diyerek e, teknolojimizin adı elektroensefalografi tamam bu yöntemi kullandıracağız ee e yani e. mıknatıs yöntemi evet hadi pek işe yaramadı yo yo mıknatıs o yöntemi da. aynı Elektro, e, tenografi isim geliyor. Elektroensefalografi hı, hı alıyor abicim bu senin beyin dalgalarını. ...mıknatıs tamam. tipi bir şeyden. tipi bir şeyden manyetik alana döndürüyor. Çok güzel. Onu direkt buzdolabının <gülüyor> üstüne. Üstüne mıknatıs olarak istediğin gibi yapıştırıyor mu? Yapıştırıyor. Anladım. Böylece hem duygularını görebiliyorsun sen buzdolabına gittiğin zaman. Mesela ben senin şu andaki zihnini okudum. Evet. Bir tane mi magnet oluyor yoksa bir magnetten ben hep buzdolabından senin düşüncelerini mi takip ediyorum? <gülüyor> ya bunu manyetik alanlar. ister buzdolabının üstünden. Hı. Çünkü biliyorsunuz en çok manyetik alan nerede var evimizde? Buzdolablarında. Buzdolablarında bazıları diyor ki. Televizyonda. Televizyonda hayır. alakası. Cep telefonları diyen var. En çok mıknatısın olduğu yer neresi? Buzdolabları. Buzdolab Kapağı çek, var. kapanıyor. Ondan sonra Üstünde üstündeki var. magnetler var. Efendim söyleyeyim. O... Üstündeki magnetleri söylemiştim herhalde. Buzluk var. Buzluk var. Derin dondurucu İçi varsa kapağı, o var zaten. İki kapağı var. Yani tam bir manyetik alan çeyneği. Arkada var mıknatıs. O zaman devir magnet devri değil, beyin okuma devri diyebilir miyiz artık? Tabii, diyebiliriz. Kısaca özet geçiyorum işte. Yani bunları alacağız. O manyetik mıknatıs vasıtasıyla da... Peki Fahir, elektrikle mi çalışıyor bu? Güzel mıknatıs bir soru ya Çok yerinde ama. bir soru. Çok yerinde Çünkü bir soru. Çünkü elektro enselografi dedim. Elektro dediğim, elektro... Nedir elektro? Küçük piller sayesinde mi? Bildiğimiz elektro. Bildiğimiz elektro. Estonografi nedir? Bildiğimiz estonografi. Klasik estonografi. E, klasik klasik demek. demek. Hepsi bir araya geliyor. Klasik demek o. Elektro. elektro estonografi. E, sevgili dinleyiciler bu önemli gelişmeyi değerlendirmeye devam edecek gibiyiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.5 Radyo 30 desiniz. Sevgili dinleyiciler devir artık... Hesap devri değil, modern sabahlar devri ve beyin okuma devri diyoruz ve beyin okuma teknolojisini incelemeye devam ediyoruz. Nerede kullanacağız? Peki diyorsunuz ki... Beyin okumada mı? Beyin okumada kullanacağız. Çok güzel bir konu değindiğine gel, beyin okuma deyince. Şimdi bu elektroestronografiyi aldık biz, evlerimize kadar aldık. Ya hayır, şunu kısaca ee -e diyelim. Ee diyelim, o da şey gibi... <gülüyor> Olmaz mı? Her seferinde takılıyoruz. Doğru. Sen ne dersin Ege? Bir de piyasaya sürülecek bu. Yani e, -E aldınız mı? e Hatta reklamı... Orada ba çocuklar bağıracak. em geldi. em geldi. Veya e, e ne düşünüyormuş? Bende daha böyle çok fikir e -E. var. E -E. Nasıl? Güzel değil mi bu? Çok iyi. Çok Bende iyi iyi. daha böyle, bunun gibi daha çok fikir var. Valla fikirler durdurak bilmiyor. Ee, i̇nşallah o fikirleri de e, okuma şansına sahip Evinizi almak sahip ister misiniz olacağız. bu e -E teknolojisini Ben hemen isterim. Benim hayatta ya ben yan masada konuşan adamları dinleyeceğim diye göbeğim çatlıyor. Bir kafadan geçenleri dinlemek şey için. Şey söyleyeceksin insan diye oğlundan... o kadar korktum ki. Ne? Yan masadaki adamları dinleyeceğim diye imanım gevriyor diye bir laf kullanacaksın diye. Yüreğim ağzıma geldi de Allah'tan kullanmadın Ege. Gevrememez. Ondan bir cuma ya, canlı yayın yaptığımız zaman iman, iman gevremesi <gülüyor> konusuna gireriz olur mu Fahir? <gülüyor> Yalnız tiksinebilirsin insanoğluma Sen çok istiyorum dedin ama yani düşüncelerini okuma e, ben... özelliği sende olursa eğer. Gerçi bu Fahir Bey'in anlattığı o tip bir şey değildi ama <gülüyor> yani beyin okuma ha, yo, teknolojisi. Yo. Ben bileki saygı duyarım. Yani şimdi mesela saygı... sen... Saygı duyarım diye biter her lafın onları okuduktan sonra. Hay sen... Saygı duyuyorum diye ama... Benden tiksiniyorsun mesela. Tamam. Ama... Ee, Tiksimiyormuş gibi davranıyor. Uygar bir dünyada yapılması gereken her şeyi yapıyorsun falan. Tiksine tiksine benimle konuşuyorsun, şakalışıyorsun. Helal olsun adama derim. İlk önce ilk başlarda aleti aldığımda ne 200 yüzlüymüş herkes. Herkes oynuyor bu adada falan filan derim. Ama ondan sonra ama, bravo adam Ama orada yani milyonlarca yıllık insanoğlunun çok güzel geliştirdiği şey oyunu yok mu ya? Güzel kandırmak, kanmak daha doğrusu. Bazen kapatırım o, ben o çok, o çok şey yani. Çok o, hoş tatlı, bir şey. Çok hoş nice değil mi yani? O şey çok lezzetli bir şey ya Karşıdaki kandırıyor. İşte sen kanıyorsun. Ve böyle ben onu açık açık da açıkta açıkta söylerim. Onay var. Bu tatlı sözlerine kanmak istiyorum. Müsaadenle aleti kapatıyorum. Çat. Zamanında ne düşünmüş onu bilebiliyor musun? Veya onu. hatta ben bunu ne düşünerek yapmıştım diye kendi düşünceni dinleyebiliyor musun? Ya şimdi ilk başta zaten bunu o, ok okumaya o şey olarak. yaptıktan sonra bunu kayıt teknolojisi de çıkar. Tabii. Ve arkasına sen bir... Hayır buzdolabı yetmez yani. Her düşüncemi ben magnete şey yapacaksam. Bir plaj bellek arkasını alırsın. Onu koyarsın. Kayıt özelliği de olur. Aynı sizin evlerinizdeki <gülüyor> cihazlar gibi. Fahir çok teşekkür ederiz ya. <gülüyor> Vallahi çok teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim yani bunlar... Benzetmelerinde yani... Herkesin anlayabileceği şekilde benzecek. Bir, bir de, de ilk, yani ilk ilk senin başta hayatında cihazın... olmayan bir şeye de hakim olmak Benim ayrıca takdirimi kazanıyor. Yani, yani e, dinleyicilerimizin hayatında ne de kadar var bilmiyoruz. <gülüyor> Da yok. Arkasına flash bellek takılan bir aletin kayıt özelliği gibi. Emge de, em ben de var. Bu... Ne yapıyorsunuz Filistin sokağı yıkıyor musunuz? Yok canım Filistin sokağı yıkamadım. Bugün şey günü biliyorsunuz. Afriyat günü. E, Afriyat Afriyat siz günü. sadece geceleri çalışır biliyorsunuz. Sadece ve sadece Filistin sokağı özgü olmak kaydıyla gündüzleri de çalışıyoruz. ısrarla <gülüyor> e, <Cepi 'nin. gülüyor> isteyiniz. E, şimdi, şimdi zannediyorsunuz ki bunu, cihaz büyük. ...böyle söyleyeyim. <gülüyor> Gözlükler de büyük, <gülüyor> büyük. Cihaz büyük bir kere onu söyleyeyim. Yani ben biraz daha küçülmesini beklerim. Yani bir, birkaç sene kadar. Ben cep telefonunda app olacak zaman bekliyorum. Ben büyük cihazlardan hoşlanıyorum. Hasan'la söylüyor diye ben yine söyledim. Çünkü tüplü televizyon seviyorsun. Ben büyük olsun abi. Büyük olsun. Bizim cihaz olsun. Cihaz dediğin şey büyük olmalı. Ne uğraşıp küçültmek için. Yani cihaza giriştiğin zaman cihaz bunu kaldıracak. Yani sakin kullanıma hayır demeyecek. Şiddete karşı da dayanıklı olacak. Depar'a da cevap verecek. Sen mesela daha şey seviyorsun. Ha ben ne zaman alırım? ben sana söyleyeyim. Bu ne zaman olursun? Teknoloji Cık. marketlerinde kampanyaya çıktı. Anneler Günü'ne özel. Tak. Ne onu, onu ne kadar sevdiğinizi beyninizden dinlesin. Be, yedi, evet. Anneler yani, Günü kampı. Ben de slogan çok. Evet. Yeah, sevgililer Günü. Bir de i̇şte Sevgililer Günü de güzel bir slogan. Onu ne kadar sevdiğinizi sizden dinlesin. Bak, ne kadar güzel. <gülüyor> ee, hiçbir, bu kampı... hiçbir, hiçbir şey vaat etmeyen bir slogan. Yani beklenti de düşürüyor. Zaten ondan dinliyor. Ama beyninden dinliyor. İşte onu söylemiyor Altında da ama beyninden dinliyor. Ama <gülüyor> tamam beyninden. <oldu>. Yüreğinden <gülüyor> geçenleri bir de beyninden dinleyin. Satışa sunulacak mı yani Firebook? Hatta mı bu? Bir teorik bir şey mi? Ya yoksa değişim. beyin okuyor falan diye böyle... Mıknatıs dedi adam ne tatlısı Plastik, ya? metal... Yok böyle. plastik yok. Plastik kullanmıyor zaten. Ee, onlar özellikle e, isteğe göre e, masif... E, Laptop alan. gibi soğuk bir şey mi yoksa böyle ahşap mı? Tavla gibi yani. Ya Tavla iç, kadar mı bu? Iç, i̇çi manyetik. Yok hayır daha büyük canım. Ee, şey gibi eski tahta bavullar var ya. Yani çok ayrıntı soruyor dikkat et. Tavla ile laptop arasında sadece büyüklükleri kıyaslayın. <gülüyor> onun arasında karar vermen lazım. Biraz bari. daha büyük. <gülüyor> bu Ege ayrıntı sorar. Tahta bavullar gibi düşün. Tahta bavullar. Şeyi hatırlıyor musunuz? Tahta şanaklar mı? Onu mu diyeceksin? Hayır çünkü ona geldik galiba. Dur başa döndüyse... <gülüyor> Turbaş'a düşman ayağa bakar derler. Hoppa diyoruz. <gülüyor> Valla bir yerde <gülüyor> <gülüyor> kapatalım bence. Valla kapatalım. Duralım. Bence teknoloji biraz daha gerisiniz. Ben size çok Ondan daha detaylıyorum. Ondan sonra de... konuşalım evet. Çünkü an. anladım ki de kavram karmaşaları oluşuyor. Yani teknoloji de tam değişmedi. Gözlükler de büyük şey yapamadık yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modan sabahlar. 103.1 Radyo Tünel'den Modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başında kere bir kez daha günaydın diyoruz. Cuma sabahında bant yayınımızla sizlere seslenmeye devam ediyoruz ve sert kabuğun içindeki mucize diyoruz. Sss sss se, sss se, se, se. sert kabuk show. Sert kabuk show ve sert kabuk dosyasını o zaman müsaadenizle ben kırıyorum. Sert kabuk, sert kabuk, sert kabuk. olduğu için yani. Kır, Kırırız. Ama şöyle yapıyorum. Çatır. Yani. Olması lazım Biz onu bekledik Tam kırılmadı, çünkü Tam kırılmadı ikinci dair Kırma dair sesi değil o Daha bırakma sesi Çatır çatır bıraktım <gülüyor> Çatır diye kırdım Çatır Mesela bıraktıklarımızın içindeki mucize desek O zaman doğru. o senin dediğin olurdu doğru, doğru. Ama sert kabuğun içindeki mucize deyince O zaman ne oluyor? Ne oluyor efendim? Oluyor, Sanırım. olmuyor. Kampampalanıyor. falanıyor, geliyor. Evet, Oktay dinledik senden sert kabuk dedin. Sert kabuk dedim, ben size... Çetin e, Ceviz mi? ...yayına girmeden önce bir ufak bir e, başlığını verdim. Bakıyorum baya e, heyecanlanmışsınız bu başlıktan. E, neler için aklınıza? Siz Oktay hep böyle yapar. Keyne girmeden önce gene bize bir spoiler verdi. Arkadaşlar dedi birazdan dedi sert kapuğun içindeki mucizelerden bahsedeceğim dedi. Benim sert görünüşümle ilgili mi? Mesela ben sert ve suratsız görünüyorum ama tanıyınca pırlanta gibi bir insanım. O mu? Güzel bir tahmin. Güzel bir tahmin. Yalnız hayat, dünya tamamen bizim etrafımızda dönmüyor. Elbette. O yüzden biraz daha uzaklaşalım. Kendimizden, benim ben biraz daha değişti, real yaklaşacağım o kadar. Ne ara değişti sesin bilmiyorum ama buyur Fahir. Ee, Çetin ceviz mi? Market ismi soruyorsun bana anlamadım ben nerede diye mi soruyorsun? Ceviz <gülüyor> dediğin ne Eceo de, mu? Değil. Değil. değil. değil. Ee, biraz ipucu vereyim ben size isterseniz. Ee, insan oğlunun en sertim milyon tarafı. yıldır. Yanında yamacında olan bu sert kabuğun içindeki mucize. At kestanesi mi? At kestanesi yaklaştı fay. Aslında ceviz dedim onun genel adı. Kabuklu kuruyemişler. yemişler. Beyin ve Kafatası mı? Cevap verinde. <gülüyor> ee, ceviz, badem, fındık ve antep fıstığı. En antep, faalılarından antep bahsediyorsun. Fıstığı, antep fıstığı olarak mı geçiyor? İngiltere'de mesela. İngiltere'nin <gülüyor> antep fıstığı yok mu İngiltere'de? Olur mu canım? Pistachio ya. diye geçiyor ya. Bir de ya. o Şam fıstığı diye geçer ya. Ya, ya ben hep onları karıştırıyorum. Şam'a Antep'ten gitmiş o. Şam fıstığı var. Çam fıstığı var. Ama Şam fıstığı en pahalı en fıstığı En pahalısı. Yok. Antep Ama içi, içi var değil mi? Onu böyle kabuklu yemiyorlar onu. Yani kabuğunu sen Tabii son çok pistachio içi diye geçiyorsun. Pistachio, pistachio dediğin içi yani. Şey. Pikachu dediğin seni seçiyorum pistachio. O zaman... Hmm. O zaman bu İngiltere'de ya da genel yani Türkiye dışındaki yerlerde Antep fıstığı ile Siirt fıstığı arasındaki farkla bilinmiyor öyle mi? Hiç öyle bir şey maalesef, yok. Maalesef maalesef. Türkiye'deki o bölümde yok. yok adamlar kardeşçe yaşıyorlar. Antep fıstığı dersin ben Sirt fıstığı derim diye yiyorlar gidiyorlar. Ama bak tekrar ediyorum. İran fıstığı Lütfen kenara. İran fıstığı nasıl? Aa, İran. o da mı öyle? Antep fıstığı tiplemesi mi? Aa, Antep fıstığı. Çünkü Siirt fıstığı bana öyle geliyor. Aa, Antep fıstığı tiplemesi gibi geliyor. İran fıstığı da öyle bir tipleme. Bir açık biraz olacak daha, olacak. daha açık mı ve tuzlu tonik tonik böyle açık açık. Çok özür dileyerek. Abi böyle kafam kadar bir tane yiyorsun, ailecek. Çok özür dileyerek ve cuma sabahı canlı dinleyen dinleyicilerimizden de özür dileyerek. Baklava söyleyelim mi dükkana? Baklama Bence mı? şimdi fıstık dedik. Saat kaç şu anda? Şu anda saat 1'e çeyrek var. 1'e çeyrek var. Bence söyleyiniz. Bence tam. Marka veremiyorum ama yakınlar Nereden söyleyeceğiz? Çok güzel bir yer var. O zaman sohbetimizi... Getiriyorlar getir sohbet. mı buraya? Hayır. Onu bilemiyorum. Öyle, öyle, biterse, servisi de, öyle servisi mi? Öyle servisi. En genç arkadaşla. Bak da İnan öyle yani. servisi mi olur ya? Yani? Hayır, bizden bir genç arkadaşımız Bizden bir genç arkadaşımız yok, Getirirler, gibi. getiren yerlerden isteyelim. Getiren yerlerden isteyelim çocuklar. Nasıl fikir? Valla çok güzel fikir. Şu anda ben konudan falan tamamen dağıldım yani. Son yıllarda aklıma gelen en iyi fikir diyebilir miyiz şuna? Şudan kadına bakmamak. Aksine gitmek, kendine bir iki fikir daha vardı. Teşekkür Bundan öyle. daha iyi oldu Avengers mı? Avengers fikri de onlardan biriydi. Ee, ne zaman söyleyeceğiz? Bu şeyin bölümün sonunda mı? Bölümün Yoksa... sonunda söylenir. Baklava versiz bölümün bitirirsek. sonunda söylenir öyle kutlamalarla şey tamam, yaparız. o zaman e, devam ediyorum. Yanına da çay söyleriz. Yönetim baklava. <gülüyor> Ay vallahi onu nasıl yazacağız ya? Biz i̇şte onu öyle ARGE diye yazalım da yönetim baklava diye bir şey de girmesin bizim hayatımıza Bir de, de anlık yapmasın lazım. yani. Öyle şey şey demeyelim. Ya, kendimize kadar baklava demeyelim. Güzel güzel haber aldık hep. <gülüyor> Açız biz demeyelim de güzel bir haber geldi çocuklar. Şöyle bir baklavayla güzel kutlayalım. Güzel bir kutlama yapalım. Sevgili dinleyiciler sizler de aman güzel bir kutlama yapacak olursanız baklava e, sipariş etmeyi aman unutmayın. E, yalan da değil belki güzel bir haber gelecek. Ha evet doğru. Yani hem baklavamızı yiymiş olacağız. Ya şey başla fıstıklı. Söz. Şöbiyet mi baklama Abi, yiyelim. En güzeli klasik olan değil mi yani? Ben de fıstıklıyorum. Vallahi fıstıklı diyoruz o bayağı. O kadar fıstaçlı dedik. Fıstıklı mı yeriz Fıstıklı. diyelim de zengin evet, Valla şu onu, durumda fıstıklıya itiraz edecek durumum yok Onun tabanını şöyle çevireceksin ha. Tamam mı damana yapıştırıp Böyle al, dilinle de bastırarak Onun içindeki şerbet böyle Şeylerin yanında o zaman Yalan şunu hemen, hemen bitirelim şu şeyi haberi. Sonra onu şeyi, haberi. sonra şekersiz şeyden bir yudum alacaksınız. Uzun bir haberse Yok, ben hemen yayını biz... keselim sipariş verelim. Yani kısa o, o, hemen değerlendireceğiz. Şey. Toparlayalım hatta şöyle. Uygun bu. olmaz da. Antif ıstığında E vitamini vardır. Bu madde akciğer ve prostat kanserinin tedavisine çok etkili çok olur. Çok iyi abi çok. bravo. Çok tamam yani, keyifliydi, keyifliydi. Güzel verdik da, haberi değil mi? Mehmet e, neydi? Öz. Mehmet Öz neydi? Mehmet evet Mehmet Öz hakikaten avuç avuç yiyorum çok güzel iyi geliyor falan fıstık diyoruz bir bölümümüzün daha burada sonuna geliyor. Valla öyle demiş uzmanlar. Hakikaten sert sert ee, kabuklu kuru yemişler. E, pek çok lif açısından çok zengin oldukları için aynı kalorideki yiyeceklere göre daha az kilo ...aldırırlar. Mesela et lif yok mu? Ne? Et lif yok mu? Ette, ette, et lifi var. Ne kadar lif göre Lif vardır canım. Lif hep öyle etil lifi şey ayrı zudum şey lifi ayrı. Antep fıstığının mı yani evet, lifli ayrı? Ya sizクシー yiyecekler olarak söylüyorum. Lifliyin diyorlar ya et yesek lifli mi et et, et. Yet yesek. Ye et et yesek. Yani et yersen ye ben sana gene gele demiyorum. Yanında <gülüyor> Antep fıstığı. Oraya yayın karıştı. Şimdi konuştuğumuz bu şeye baklava yiyoruz zaten. Değil mi? Baklava lifli mi? Kesinlikle. Baklava istersen lif, -lif yapıyorlar. Bir isteyelim bakalım. Tamamdır. Olur çok mu? Güzel. Lifli mi lifli değil mi bir bakalım. Sevgili içlerimizden de izin isteyelim. Buradan sözünü de verelim. Baklava gelene kadar biz kaydımızı bitirmiş oluruz büyük ihtimalle. Karşınızdan cık cık cık diye çıkmayacağımızın Hayır, da Zaten verir. yayınımıza baklavayı yedikten sonra devam edelim. Öyle yapalım. Yani doğru. bakalım Nasıl? bir farkı fark edebilecekler. Ben başka baklava şeyler kanalı. söylüyorsunuz şu anda ya. Evet, yani bir, bir şey dedi tam zıttı. Yani yani... Herkese eşit mesafedeyim kendime bile. <gülüyor> ben yine cevizli baklavaya doğru şey oldum şu anda. Cevizin fıstıklı mı abi? Fıstıklı abi. Fıstıklı ve, ve şöp yet. Kaç kilo içeceğiz? Işte, Can, Mutfak biraz... kaç kişi olabilir soruyoruz Efendim zaten 3 kişiyiz yetişemiyoruz Bir tepsi mi istesek ya Bir tepsi ya? isteyelim, bir, tepsi isteyelim. Vallahi. bir gün bir çılgınlık edip bir tepsi baklava söylesek bir güzel. Bir şey. gün bir çılgınlık edip bir tepsi baklava söylesem Gelirsen de işler vermesin Ben Twitter'dan sorayım nereden isteyebiliriz diye sorayım mı? Sor Tamam Modern Sabahlar Modern Sabahlar Moder sabahlar. 103.0 Radyo Tresiniz Modern sabahlardan hepinize bir kez daha günaydın. Cuma sabahında band kaydımızda karşınızdayız. Buyursunlar efendim. Neler oluyor? Neler bitiyor? Hastalıklar dosyası eee Fahir Bey dedi haftadır. Evet. Abi ben bundan bir şey yapacağım. Ben bundan bir şey yapacağım. Ya diyorum Fahir bırak şu hastalıklar dosyasını getir. Baktıysan getir. Getirmedi. Bugün yanında getirdi. Bugün, e, kısmet bugün çocuklar. Kısmet bugün. Abi eymiş... bir şey soracağım. Takip neydi bizim dosyamızın adı? O dosya Takip da kayıp. Beyiz. Hayır sağlık sen... takip takipçisi olacağız dosyası T mı? T ha, sadece T miydi t takipçisi evet. olacağız haberler dosyası Evet diyorsun. ha t. t T o da sen dedi mi Fai? Hepsi ben de canım ya ona hafta sonları ben temizleyip oturuyorum abi sen bana niye canım dedin? <gülüyor> ne dememi <gülüyor> istersin Oktay? Tamam buyurun Fai yani, be, ben büyümüyüm. Yani şu anda çok ciddi bir konu olan sağlık meselesinden bahsediyoruz. Hepimizin iyi kötü pek çok sağlık sorunu var Ege mesele. Şey sorca Ege... amansız hastalıklar dosyasıysa çünkü A dosyayı ağlardan bir tanesi gibi evet, görüyorum. Evet amansız Milletin moralini bozmayalım. Ee, bence e, bu tam bir şey e, toplumu bilinçlerindirici haberlerden bir tanesi. ŞBH'den bir tane olsaydı. ŞBH ne? Şifa bulunan hastalıklar dosyası. Tabii ki bunların da şifası var. Şifa niyetine e, e, e, her e, kişi niyetine buyurun devam e, Tamam edin. erken teşhis dosyası şey, bu. Şey ne dosyası sende mi? Ben de. O şifa neydi? şifa niyetine. Mevsimin ilk çıkan ürünlerinin olduğu dosya. Hani böyle şey fotoğrafları falan vardı. Ha, Birlikte çektirdiğimiz değil. fotoğraflar. Mesela Mektar'ın yanında ben. Ha, mesela. Mesela o fotoğraflar falan hep kayıp. Yok o, o dosya bende değil. Ben hanginize verdim Belki dosyayı? Belki de hiç çekilmediği içindir. <gülüyor> Sen çek çek diyordun ben çekmedim onu. <gülüyor> o zaman Ege'de. Şeşe'ne dosyası sende mi? Şeşeme ve bende. Sende. Sana mı vermiştim sana mı vermiştim. Hanginize vermiştim ben <gülüyor> o dosyayı? Üç Hiç olan zorluklar efendim. Valla çok zor. <gülüyor> Ege biliyorsunuz ileri derecede astigmat hastası ve bununla beraber yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Buna rağmen ben Anadolu Lisesi kazanmış bir adamım. Yani ileri derecede astimat hastaları da Anadolu Lisesi okuyabilir. Yedek hiç vazgeçmesinler. Olsa, hiç vazgeçmesinler. Hayata sıkı sıkı tutunsunlar böyle. Ve zaten. Versinler. Yedek listeye bakarken bu kimmiş falan dediler bu aslimat hastasıymıştık. Hayır aramızda Yiyecek da en gözleri sağlam olan sen misin ya? Maşallah yani, diyeyim de. Gözlüğü var. Gözlüğüm var. Gözlükler nerede? de büyükler. Gözlükler yani, büyük de Yani hayır. gözlükleri en küçük olan, numara bazında en küçük olan Ege. Ama en pahalı olan sensin. Evet yani gözlüğü en, pahalı en pahalı olan ben, numarası en küçük olan gene ben. Hiç gözlüğü olmamasına rağmen çok masraf yapan da ben. Nasıl yok canım? E, 6 ayda bir lens masrafım var benim. Ya o tamam mı? Senin Gözlükler milyon dolarlık gözlüğün var. Evet doğru. Yani, ama ölü yatırım o. Ölü yatırım. Hakikaten. Hakikaten ölü yatırım oldu. Ege senin gözlüğün? Benim Niye gözlüğüm de. Niye takmıyorsunuz gözlükler? İkinize de, de çok yakışıyor ya gözlük. Ortada bırakıyorum. Bürge bir yere kaldırıyor. O kaldırdığı yeri de şans eseri buluyorum. Tekrar takıyorum. Sonra bir... şeyin yanına mı kaldırıyor? Kürdan. Benim Amasra'dan aldığım kürdanlığın yanına mı kaldırıyor? Öyle vallahi ya. Hakikaten... Öyle yerlere değil mi? Cık. Neyse ya, ya en geçmiş. En kıymetli şeyleri kaldırdığımız yer. Çekmeci evet. çünkü gözlük kırılır. Ee, bu gerçekten önemli bir konu. Çocuklar bu sefer miyop hastalığı konusunda konuşacağız. Hastalıktan sayılıyor mu artık miyop? Miyop da ee, çok ciddi evet. hastalık. Çağımızın vebası. Göz miyop. vebası miyop. 5. Mi sınıftan sen... beri hastayım ben demek ki. Sen ee, miyop hastası mısın? Tabii Nasıl bilmiyor musun ya? Nasıl miyop hastası mısın diye soruyorsun? Ben senin gözün bozuk diye biliyorum ama bu kadar ciddi miyop. Ben miyop derecesinde bozuk olduğunu. Rakam da vereyim istersen. 7, 7,5. Ya. ya kaç olsun? senedir? Beşinci sınıftan beri. İçinci sınıftan, sınıftan beri. Sınıf dedi, 12 okul ilkokul 5'ten. 12'den bu, bu yana. Ben abi sen gibi. üniversite kazandın. Otur'da mezun oldun yani. Vallahi evet, o kadar bravo. okuyabilir. okudum. umut Umudunuzu yitirmeyin. ileri derecede miyop hastaları da, evet, da mühendislik okuyabilir, hayatlarına devam edebilirler. Miyop olabilirsiniz, hipermetrop olabilirsiniz, astimat bunların hepsi size güç versin. Bir ben miyopum ama okuyacağım. Ben hipermetropum ama ok atacayım Uzağa göremeyen hipermetrop müydü? Uzağa göremeyen miyop hastası Hayır ok ya atacağım. uzağa göremeyen hipermetrop hastası uzağa Ben gire... kendim miyopum oradan biliyorum ee, Miyopi uzağa görememe diye geçiyor Oktay Bey Miyopi tamam uzağa görememe ha. Hipermetrop myopi. yakını görememe pardon Teşekkür pardon. ediyorum başka Sen soracağım. ne hastasısın? Ben e, uzağı göremiyorum işte. Uzağı göremiyorum. Ama Bilmiyorum. o kadar ben bir insanın yakatacağım. Ben bir insanın yakını göremeyeceğini de inanmıyorum. Bana da çok saçma. <gülüyor> yani. Bana yani yakınını görememek <gülüyor> ne demek ya. Küçük harfleri görememeyi anlarım ben. Evet, yakını göremiyor. Ben mesela göremiyorum yakını. Gerçi ben bu lafı ettikten sonra çok kötü bir yani doktora gittim muayene sırasında şey dedi doktor. Bir damla damlatacağız dedi bir şey için 2 3 sene önce. E, yalnız dedi bir süre dedi yakını göremeyeceksiniz dedi. <gülüyor> dedim. Ben yani 5. sınıftan beri, 12 yaşımdan beri öyle bir sıkıntım yok. Didem'e döndüm öyle bir şey olmayacak merak etme sen nasıl bir şey kuruyorsa. Bir şey damlattı. Ben ne uzağa ne yakını hiçbir yeri bir de yanları görüyordum böyle. <gülüyor> böyle bir orta mesafe yanları görüyordum. O yüzden o da büyük sıkıntı. Evet. evet. Ama astigmat hiçbir şeye benzemiyor. O'lar D'lere karışıyor. Yuvarlak şekiller falan filan. Her şey kamaş kamaş kamaş. Sen kamaş. miyopla astigmatı ayırt edebiliyor musun? bilmiyorum. Ben Hayır yani gördüğün o, gibi zaten. Bu, bu aslimattan oluyor. Bak bu da miyoptan falan diye böyle bir şey yapabiliyor musun? Bende miyop yok galiba. Yok onda da hipermetrop var. Sen çok zaten... hafif bir hipermetropun var. Ondan Ama görememem. Aslimat yatağında hipermetropu var bunun. Hı -hı. Çok hoş. Sende hipermetrop mu var? Evet. Ay ne kadar astlanıyoruz birbirimizi. Değiliz. Yani hiç de, tanımıyoruz. Biz. Ben bu hastalıklarımı hep yani ilki çekmek için e, millet hastalığından anlatır. Ben bunları hep kendime sakladım. Yani siz beni gözlükle görene kadar Zannediyorum hiçbiriniz gözümün bozuk olduğunu düşünmediniz. Numaralar kaç? Vallahi Aslimatler söylemiştim ama. Astigmatlar bir buçuklara kadar çıktı. Aynen, aynen abi. Bir hiper, buçuk. hiper mi o? Hiperler 75. Hiperler 1.25. 07. 1.25. Senin? Hiper 1.25. Ee, astigmat 1.5. Bu da kimsenin zoruna gücü Sen de yakını misin? göremiyorsun yani. Oktay ne oldu? Nasıl bir şeye telaşa kapıldın? Ay, adamın hayatını... Kaldığı felsefe yakın dönememi diye bir şey yok. Bir şey Anladım. olduğuna inanmayan adamım ben. Sen nasıl Ay'a gidildiğine <gülüyor> inanmıyorsun? Tıp dünyasının hipermetrop açıklaması inanmıyordu. Bize güveniyor. Biz Şu anda şaşırdım. Hipermetrop vardır. Var. Var. Var. Susma var. haykır hipermetroplar vardır. Ee, çağımızın vepası miyopi oldu maalesef. Ee, Oktay. Allah şey Allah. Binlerce, milyonlarca hatta şöyle söyleyeyim milyarlarca miyopi hastası var. Ee, ve bunların hepsi ee, maalesef. Neden kaynaklı oluyor biliyor musun? Ama artık ona... Göz bozukluğundan mı? Hayır neden kaynaklı? Neden gözlerimiz bozuluyor? Sırt çantası mı? Sırt Çünkü çantası. ben sırt çantasını kullanmaya başladığım sene gözüm bozuldu. Yani Almanya'dan bir sırt çantası gelmişti bana. O dönemde Türkiye'de tabii bu kadar yok. İsterseniz anlatabilirim o anımı <gülüyor> Onu bir başka... E, o sır çantasını taktım abi ben. Ondan sonra gözler gitti. ay sonra gözlerim bozuldu. Gözler gözler Ve 2'den başlar mı bir insanın göz bozukluğu? Aynen. Direkt 2'den başladım. Halbuki Herhalde Almanya'dan 1'den başlaması çanta. lazımdı. <gülüyor> abi kesinlikle 2'den başladı. Zudum zudum zudum. Ee, <gülüyor> Avrupa'da davulunu kendi çalan adam. <gülüyor> Avrupa'da miyopi hastalarının sayısı hızla artmakta. Neden? Kaç e, olmuş? 40. mı? Hümetler e, artık e, önlem almaya. Artık. Helmut artık, Koy mu? Artık, işte ne yapacağız ya demiş gözlerinde. de e canım, SGK'dan gözlük parası, gözlük parası ülke batacak. Valla yemin ediyorum bir ülke ya. bütün milli gelirini affedersin gözlüğe yatırır mı? 2 e senede bir versinler, yüzde %20 versinler. Maalesef öyle. Şey biraz oldu. örnek alsınlar. E tabi Türkiye'nin yükselişi neden oldu? Türkiye'de o yüzde %20 barajı ve e, şeyden kaynak. 2 senede bir? 2 senede bir Çerçeve parası. Her sene çerçeve, her sene cam, organik Vallahi cam. Valla Güneydoğu Asya'nın %80'i e, Avrupa'nın yarısı size söyleyeyim ileri derecede miyopi hastalığına doğru gidiyor. Ne yapacağız ne edeceğiz? Çok okuyorlar bunlar. Okumaktan mı? Telefon yüzünden mi? Valla uzmanlar bunun kapalı ortamlarda çalışıp az gün ışığı görme, bilgisayar kullanımındaki artış, okullarda ders saatlerinin uzaması, benzine gelen zam, o değil e, okuldan sonra derslere devam edilmesi ve dışarıda daha az oynanması gibi bir dizi nedenin olduğunu söylüyorlar. Ve söylüyorum. tabii ki göz tabii ki Hayır. Sırt çantası. Sırt çantası. Onu uzmanlar söylüyormuş. Ben bir şey müjde vereyim miyop hastalarına. Şimdi Sovyetler Birliği'nde bir tedavi uygulanıyor. Sovyetler ee, İntersitalar yayın olduğu için bayağı bir İntersitalar. Biraz daha geviye gittim yani. ben. Belki Cuma sabahına yıkılmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir bir tedavi uygulanıyor. Sence bir gemiyle Sence, Sence, geziyorlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler, Cumhuriyetler Birliği'nden. SSCB. Evet. Onun yabancısı neydi? CCCP. İngilizcesi -S -S o. SSR. İngilizcesi -S -S şey, -S -S mi? CCCP. CCCP odur o gemide bu miyopun e, lazerle tedavisi varmış <gülüyor> <gülüyor> aman kimseciklere söz vermeyin. Herkes gemilere geçilmesin. Yani geçirmez. o kadar da moral bozmaya gerek yok. Evet. Yani ben çünkü yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü yani siz hipermetropsunuz. hipermetropta uygulanan çok e, yoğun uygulanan şey değil ama miyopta bu lazerle ameliyat çok uygulanıyor ya artık çok da kolaylaştı. Herkes söylüyor bana bunu. Doktorlar falan da söylüyor gittiğim doktorlar. Ben şey aşamasındayım. Sovyetler -so -so Birliği'nden bir gemi çıkmış. Orada o gemide yapılıyormuş sadece falan. O oradayım. Biraz şey yapıyorum çünkü. Aa çok güzel. Mersin limanına bekliyorum o zaman. iyice yolunu uzatsın gemi de sen de para <gülüyor> bir o halde. Sen de, de rahat et Oktay yani. <gülüyor> hay hay. O geze, zaman... geze, geze geze gelecek benim dedim Çıktı Sovyetler Birliği'nden geldi Karadeniz'e Hop kıyı kıyı kıyı kıyı kıyı kıyı Herkesin gözünü düzeltti düzeltti, düzeltti düzeltti Samsun Limonu'ndan geldi geldi geldi Kıyıdan kıyıdan Nandirin'den kıyı, Nandirin'den diyorsun Boğazlar, yani Boğazlardan girdi hop Çanakkale Boğazı Hop oradan çıktı hop oradan İzmir Hayır bahsettiğin şey yalnız şu anda Ruslar Megalo İdea'yı gerçekleştirmiş Sıcak denizleri açılmanın Sıcak denizleri olmuşlar Diplomasiyi bir de bizden dinleyin sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler ve bant yayınımızın sonuna geliyoruz. Cuma sabahında ilerleyen dakikalarda TRT Okul ekranlarında olacağız. Ee, Hayat Okulu programında uzun teneffüs e, bölümünü gerçekleştirmek üzere her cuma olduğu gibi. Bakalım ne hangi konulardan bahsedeceksiniz. İsterseniz de fazla <gülüyor> uzatmadan hemen... <gülüyor> Ege, Oktay ve Fahire dönelim. Ne dersiniz? Öyle yapalım vallahi. Bir de şey ben e, şu band yayınını dinlerken değil de band yayının podcast'ini dinledikleri sırada İstanbul'da olabilir. BKM mutfaktaki e, gösterim için. için. E, hemen sonrasında da. Ankara'daki 23 Mayıs'taki gösterimi de yeri gelmişken nasıl denk gelmişse onu da Aslında denk olurum. gelmedi çok yani denk geldi daha doğrusu. Ee, yani podcast'i dinledikten İlk defa doğal bir şekilde doğal bir şekilde podcast'i dinledi mesela dinleyicilerimiz İstanbul'daki adam. Bir hafta sonra Cumartesi günü sen ha, abi. doğru bak. 23'ünde neredesin? Bak ya ben Ankara'da Kent Park'tayım. Allah Allah. Kent adam. Park'ta nasıl alacağız mesela biletleri? May biletten. My Allah biletten. Allah bak o da bak denk geldi. Hayır mesela gidip biz kapıdan da girmiş çünkü alışveriş merkezi kadar kadarıyla. Doğru. Bak yani mesela gidiyoruz alışverişimizi yapıyoruz. Aklımıza istedik ki abi Ege izleyelim dedik. Hadi koş biletix nerede falan falanlar filanlar müzik disko. Hadi bakalım. Girebiliyor muyuz kapıdan abi direkt alabiliyor muyuz kapıdan? May biletten May bilet. İstanbul gösterimde ilginçtir. Biletiksel. <gülüyor> Allah, Allah Allah. Sevgili dinleyiciler bu arada baklavayı da söyleyemedik yani. Hep kar şekerim fena düştü. Yemişler baklavaları vallahi saçma sapan konuşuyorlar diye düşünüyorsanız yemedik. O baklava yenilemedik. paket servis olmaması. Niye yok? Günümüzün Niye en yok? büyük valla handikapı. Handikapı, handikapı, handikapı. Ben handikapa handikap diyenleri çok şey buluyorum ya. <gülüyor> Manidar Bütün mi? dillere çok hakim de handikap. <gülüyor> handikap. Handikap. Yani, evet, Handicap senecesi. değil mi onun ya? Handikaplı koşu diye geçen At yarışını da ben öğrendim. Türkçesine ya, o... çok güvendiğim e, pek çok kişinin ona ben de... handikap dediğini duydum. Evet. Ama tabii Türkçesine güvenmek yeterli mi onu Akisle bilemiyorum. Akis yani insanlar var ona bakarsan. Akis mi? Akis. Arabanın akisleri. Araba akis. şarlman diyen de var ama orada benim kırmızı çizgim şarlıman. <gülüyor> Araba parçaları zaten ayrı bir uzmanlık konusu. O da şey önemli değil de akisi mesela şey olarak kullanıyorsan. Yankı olarak kullanan var mı akisi? Yok. <gülüyor> akis yankı olarak değil mi? Mesela Ege, Ege Ege akis kes. <gülüyor> akis kes. Mesela ustam bana oradan da. iki akis kes. Lavaş anlamında kullanılır. Evet. Neyse. Acı bir ses akis kes diyoruz. Böyle hesap abi. anlamında kullanıldı sevgili dinleyiciler. Evet. evet. Evet, evet. Son konumuz neydi? Son Aa bu arada sen onu kaçırdın. <gülüyor> Dinleyicilerimize de onun müjdesini verelim. <gülüyor> Ankara Hocam için <gülüyor> Ankara için biliyorsunuz pek çok yeni muhit açılıyor. Yeni semtler, yeni <gülüyor> Ankara ilçeler. Ankara için muhit açılması ne demek Fahir ya? <gülüyor> Ankara için muhit açıyoruz. Meşatın mesela bir muhittir. Bir muhittir. Ama Ankara'da yine, niye Meşatın'ımız yok? Çok güzel. Ankaramızı tanıtımında da e, önemli rol oynayacak olan yeni bir e, semt Az önce bulduk onu Fahir'le. Ben yeni kontrol ediyordum. Sen e. kulaklıkta müzik dinliyordun o sırada. Na, Ankara'nın biliyorsunuz tebessüm şehri pursaklar var. Biz de Ankara'ya yepyeni bir muhit adı olan tırsakları getireceğiz. <gülüyor> Ve sloganı ne? Mesela nasıl pursakların... Titreyen şehir tırsaklar mı? Pursakların tebessüm şehri ya girişte falan yazılıyor. Tebessüm şehrine hoş geldiniz. Tırsaklar da ney? Korku şehri. Korku, korku şehri. korku şehri. Korku şehri tırsaklara olsun. Fısıldayan şehir. Fır... Ne, nereye düşünüyorsunuz semti? Kor... Bir dakika ilk başta sloganı biraz anlatayım sana. Altında mesela korku şehri yazıyor. Altında tırnak içinde korkutmuyoruz, korkuyoruz. Hayır. Korkutmuyoruz, <gülüyor> ürkütüyoruz. <gülüyor> Hayır ya. Onlar orada yaşayanlar Aa, tırsaklar şey yok, abi. Tırsaklar. Yönemler yani, yani, tabii 12 Eylül. Semt ikiye bölünmüş. Korkutuyoruz, tırsıyoruz. Oradakiler şey. Yoksa yani geçmeye korkar insan. Öyle olmaz ki. Bence korkutan şehir değil de ürküten şehir olsun. Ürkütenşe. Ürkütenşehir. Tırsaklara hoş geldiniz. Ürkentlerimiz ürkütüyor. Ama işte ür... ürkürsün, gitmezsin. Orası aynı zamanda bir turizm cazibe merkezi değil mi? Ama bazı korku tünelleri var biliyorsun. İstersen şey Şeyhosoğfa'da şey Ürpertan şehir olsun. O da böyle tüyleri diken. Ama şeride. o heyecan, heyecan da vaat ediyor o ürperten şehir sloganı. Aslında baktırsak da Tırsaklar'da çok güzel bir sokak ismi. Ürperler. Ürperlerden bak. devam edeceksin. Ben Sokaklara değilim. hiç düşünmemiştik. Yani <gülüyor> biz sadece muhittini düşündük ve şeyi düşündük. Muhittini düşündük. <gülüyor> Neyse bu da belediyecilikte yeni bir çığlaştığımızın en güzel göstergesi. Nereye düşünüyorsunuz diye sordu. O, her şeyi de düşünmedik. De, o, yeni açılacak sor... bir muhit. Yani, yani olur? Mesela... şu anda bilinen bir yeri değiştirmiyoruz. Hayır öyle Devir. bir şey yok. Devir düşünmüyor musunuz muhit devri? Hayır canım hayır. öyle bir şey yeni Yeni açılacak. Bence mesela aşağı Andere, ayrancı bence... yukarı ayrancı hayır, hayır. bir tanesini al. İkinci, havaalanı i̇kinci havaalanının olduğu yer diye düşündük. Evet, evet. Ankara'da ikinci havaalanının olduğu Neresi olursa yavaş yavaş. İsteyen tebessüm şehrinden girer. İsteyen, i̇steyen tırsaklardan. Korkunlu. Korkunlu şehrinden girer. Doğru. İki Ve onlara da tabii birer kapı şartoş bir kapımızın daha olması. Ve de o muhitte şey olsun. Hastane olması mesela. Şeyde açıklaması da korkun ecele faydası yok Vallahi tamam olur. Yani olur. bence yani şehir şehre be, benim tahminim hani bunu daha önce Fatih seninle de konuşmadım. Kusura bakma. Yani e, çünkü ikimizin şeyi bu şehir projesi bu gitti. E, ben bu şehre turistlerin akını akın geleceğini düşünüyorum. Yani yurt dışından Avrupa'dan e, Tabii, efendim yok. Asya'dan, örneği yok. E, Japonya'dan örneği Oktay. E, Almanya'dan, Avrupa'dan Lüksemburg, Arnavutluk Rusya'dan, <gülüyor> Rusya'dan, <gülüyor> Rusya'dan <gülüyor> Güneydoğu Asya. Oran Arnavutluk bende zaten. Oralardan hep gelip fotoğraf çekilip e, çocukların bir eğlence şeyi olarak e, bir şey olacağını, turist akınına uğrayacağını düşünüyorum. O yüzden bu tip şeyleri düşünmek lazım aslında. Yani hastane olacak mı? Okul mesela, okul olacak mı? Mesela tebessüm şehrinde böyle gülen şey surat var ya. Logosunu mu diyorsun? Logosunda. Tamam. Bunda da... Fıstayan eee şey, ne olabilir? Fısıldayan orman. Yok değil. Yani o koru yaparız fıs oraya bir tane. Böyle. Fıslayan koru diye. Hı hı. Ondan sonra Fısıldayan değil ama fıs fıs. Balı, meşhur hay hay, balı, değil, balı meşhur olsun mu buranın? balı değil Balı meşhur olsun lütfen. Balı meşhur. Balı olsun. meşhur Ankara'mızın keçisi, kedisi, pırtlatan bal diye bir şey. Oranın tırsaklar şehrinin şeymiş. Yani böyle mi? ağızda pırtlamasından bahsediyorum. Tatlayan şeker mi koyacağım balın içine? Yok hayır normal %100 organik kendiliğinden pırpır. Ke Serbest kesen arılardan elde. Serbest kesilerden kurtlama zevki. Öyle bir şey olur mu? Vallahi bilmiyorum ben Ya da pişman ya ikisinden biri olacak. Ya pişmaniye çok sıkıcı bence. Pek çok e, yerde kullanıldı. Baldan <gülüyor> bal bence, bence daha bal o güzel. Sen gibi. ne diyorsun ya bal bal almaya gelir misin tırsaklara? Bence de. <gülüyor> gelir misin? Geliyorum. Bal tırsaklarda bulunur. Ne güzel bak. Artık bal reklamı yapmıyoruz yalnız. Sırf bal almaya. Yasak Almanya. geldi balları biliyorsunuz. Bal Ondan... almaya. E, <gülüyor> Rusya'dan gelenler olacak benim tahminim. Ha turizmi sen balla mı patlat? Ben de diyorum insanlar hayır. niye turiz haklara geldi? Turizmi. Buna <gülüyor> Almanya'dan niye? Turizmi balla da patlatacağız. Balla da patlatacağız. o. Turizmi hayır. balla kestim. Hayır hayır turizmin ağzına bir parmak turistin ağzına bir parmak bal çalacağız. Ağzınız böyle bal yesin. kapının lesin. girişinde bir adam giriş kapı yapacağız dedik ya. Yapacağız onun üstüne ağzınız bal yesin yazalım. Ağzın, bir tane makari heykel, Bir tane böyle şey dönen kol. Dönen kol parmak şeklinde. Ne o ya? Şeklinde. Bala. Ağza <gülüyor> bal çalalım. Parmak mı? O? Veya adam Öyle gerçek ya. adam koyarım ben. Niye şey Adam yapıyorsun? koymazsan parmak korkunç olur. Parmağın evet. kökü yok. Evet. Elin elin kökü çok korkunç bir görüntü. Elin kökü. Ama bir yandan da tırsaklar şehrine de uyguna. Bir de köklerine bağlı bir Gelenekten geldiği için adamı sadece parmak olarak... Belediyenin logosu ne olacak? Parmak. Hırsak, hayır canım. Böyle şey olsun. E, Emoji de var ya ağız böyle zikzakla zikzakla. Büzüşmüş, o ne o? Korkmuş. Korkmuş, korkmuş, korkmuş büzüş. Büzük, büzük ağız. Tamam olur. Olur mu? Belediyemizde. Peki. Ve, ama renkli göz. Hani festivali? Bir gözü mavi bir gözü yeşil olsun. O da Ankara'ya gönderme ne dersin? Festivali ne olacak? Festivali mi? Bal Aha. festivali. Her şeyi de balın üstüne yüklemeyelim Abi ya. ilk festivalde o zaman bir tane tiplemeleri. Tema, tema seçeceğiz. Hayır, hayır, hayır, hayır. Her sene bir tema Ay, seçeceğiz. Her Frankenstein. Yok. Hayır Romanya ayrı kardeş şehir oluruz. Romanya'yla. <gülüyor> Romanya'yla. <gülüyor> <gülüyor> Efendim buralar hem Romanya. <gülüyor> Romanya bir şehir olmamasına rağmen ben ile <gülüyor> kardeş şehir olabileceğimize <gülüyor> inanıyorum. Yani ne dersiniz? Tırsaklar Romanya. ile kardeş şehir olalım. Olabilir. Gelsin. O da gelsin işte ya Frankenstein gelsin. Drakulası gelsin. Drakulası gelsin. Yıllık bir festival düşünmeniz lazım. Geleneksel falanca festivali. Tırsaklar ne festivali? Yerel ürünler festivali. Hayır. Sarımsak olmaz mı? Olmaz. Bal olmaz. neden dersen vampire en iyi. Şurcu. Hayır var ama yani sarımsak festivali var. Ama doğru söylüyor adam. Neresinin sarımsağı meşhurdu? Sivere'li. Hayır canım. Esas <gülüyor> sarımsağı meşhur bir yer var. Var evet. Daha geçen gün konuştuk taş, ya. Taş. Taş bilmem ne. Taş yürü. Kastamonu. Kastamonu. Kastamonu. Kastamonu'nun Kastamonu, Kastamonu. evet. sarımsağı meşhur. Hiç duymadım hayatım. Evet, evet var var. Kastamonu Madem bu kadar. Iki, şeyi meşhur. Iki şeyi meşhur. <gülüyor> bir ayısı meşhur. <gülüyor> Ayı meşhur. Tamam. Sarımsağı üç meşhur. 3 defa hayır. 3 mü? Niye 3 diyorsunuz o zaman beni çeypiyorsun ya? İki çünkü. <gülüyor> Ama bir de evi var doğru evet, diyorsun. Kastamonu evi. Kastamon Kastamon evi. Senin sandeşi olsa. Yok Kastamonu'nun da. Cici'de meşhurdur. Bir şey diyorum tırsaklarda da evi meşhur yapalım mı? Yok, evleri abi. mi? Kastamonu'da evleri, ee, e evleri var. Olsun abi. Beypazarı evleri var. Olsun abi. Tırsaklarda evleri olsun. Olsun. Her tarafı böyle şeydi, demirli demirli Herkesin başını sokacak bir evi olsun. Ona 100 bin yapalım. kişiye ev sözü veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahların bugün bir şekilde sonuna geldi. Pazartesi sabah görüşmek üzere güzel bir hafta sonu diliyorum size hoşçakalın. Bir gün